Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim ağrıdan bir izleyicimiz, eşim beni çok dövüyor. Bir tane çocuğum var, evin hiçbir ihtiyacını gidermiyor. Devletimizin verdiği yardımlarla evimizi geçindiriyoruz. Hocamızdan dua istiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Evet. Allah yardımcısı olsun inşallah. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eş deyince gönlü yanında sükun bulunan demektir. Yoksa eş olamamışlar demektir. Hele bir de böyle dövmek. Bu zulüm. Allah zulmü kabul etmez. İster eşimiz olsun, ister çocuklarımız olsun. Allah'tan bize bir emanet. eğer böyle döversek, söversek, sıkıntı verirsek, haksızlık edersek gereğini yerine getirip haklarını eğer yerine getirmezsek hiç kimse cenneti beklemesin. Yani eğer bizim ailemiz bizden razı değilse çocuklarımız, eşimiz bizden razı değilse bu durumda Rabbimizi kendimizden nasıl razı edebiliriz? Evet, zulmedenler cennetin kokusunu bile alamaz. Yoksa benim eşimdir, döver, söver, böyle bir şey olmaz yani. Söyledim başlarken, önce insan olmak lazım. Biri bize öyle yaparsa biz kabul eder miyiz? Önümüzde bizim bir ölçümüz yok mudur? Resulullah Efendimiz'e tabi olmamız gerekir mi? Gerekmez mi? Eğer müminsek, eğer Müslümansak, Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, tabi olmamız gerekmez mi? O hiçbir eşini dövmüş midir? Kırmış midir? Kırıcı bir laf söylemiş midir? Hatta şunu neden böyle yaptın demiş midir? Bu şekilde bile hesaba çekmemiştir. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun inşallah yapmamız gereken şey karşımızdaki düzelsin diye sadece güzel yapmaktır güzelliği göstermektir güzel yapan Allah ile güzel olur, kazanır. Allah onun hesabını yapar gereğini de yapar evet. Efendim Aksaray'dan Recep Melez yemin etmiştim ve bu yeminim benim bu yemin benim içimi kemiriyor ve bu yemin beni sıkıntıya koyuyor. Ne yapmam lazım? Evet. Eğer sıkıntıya giriyorsa bundan dolayı bilmesi lazım ki bu şeytandandır bir kere. O onunla Allah arasına giriyor. <gülüyor> ne yapması gerekir? Ne yapılması gerekir? Allah onu beyan etmiş. Eğer bir konuda yemin eder, yeminizi bozarsanız bu durumda onun kefaretini ödemen gerekir. Yemin'in kefareti on fakiri doyurmaktır. Onun cezasıdır, yeminini bozduğu için. On fakiri doyurduğunda Allah'ın emrini yerine getirmiş olur, Allah onu affeder. Bunun cezasını Allah belirlemiş. Dolayısıyla cezasını çekmiş olur. Yok eğer bunu da yapacak gücü yoksa onun yerine oruç tutar. Sonra Sonra bunu silmesi lazım gönlünden. Yoksa Allah ile arasına girer. Yani Rabbine dönüp Rabbim dediğinde, seni seviyorum dediğinde, şeytan onu önüne koyar. Bak sen böyle yanlış yapmışsın. Onu meşgul eder. bundan kurtulması gerekir. Hatta böyle düşündüğü için tevbe etmesi gerekir. Sonra bunu silmesi gerekir. Allah ile arasına koymaması gerekir. Bunun şeytandan olduğunu bilmesi gerekir. Evet. Efendim, Bursa'dan Adem eşit, iki hasta çocuğum var. Doktorlar sarı hastası diyor. Hocamızdan dua istiyorum çocuklarım için. Evet. Eğer bunlar çocuksa bunun tedavisi mümkündür. İnşallah böyle e, ilacına denk gelir. Allah şifayı verir. Allah şifa versin inşallah. İster çocuklarımız olsun, ister yakınlarımız olsun ya da kendimiz Hastalandığımızda mutlaka bu bir imtihan, bu bir kazanma imkanı o çocuklarla beraber zahmeti çekenler de imtihana tabi tutulmuş, onlara da kazanma imkanı verilmiş. En ufak bir sıkıntının bile Allah katında bir karşılığı vardır. Bu bir hastalık ama onun arkasında o çektiğimiz sıkıntılardan dolayı nimet vardır, ikram vardır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah sevdiği kullarına musibet verir, bela verir, hastalık verir. Neden? Af olsun diye, mağfiret olsun diye, yücelsin diye, büyüsün diye. Evet, sabredip Allah'ın sevgisini, beraberliğini kazansın diye. Allah şifayı verir. İnşallah hastalık ne olursa olsun, bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Sabrederiz. Allah'ın sevgisini, beraberliğini kazanırız. Evet. Efendim Bursa'dan Özkan Biber, ölüye hatim indirmek var mı, ölüye Kur'an okunur mu? Her zaman için bir ölçümüz vardır, ölçü Resulullah Efendimiz'dir. Allah Resulullah Efendimiz'i önümüze örnek olarak koymuş. Bu sizin için en güzel örnektir. Bu sizin için tek örnektir aslında. Sizin için O'nda örnekler vardır değildir. Sizin için örnektir O. Eğer O bizim için örnekse, bize de düşen O örneğe uymaktır. Her şeyi O'ndan öğrenmektir, O'ndan anlamaktır. O ölüye hatim indirmiş midir? Hayır. Bunu yapın demiş müdür, hayır. Eğer kendisi yapmamış, böyle bir tavsiyesi de olmamışsa, bu durumda onun yapmadığı bir şeyi yapıyorsak, ben ondan daha iyi, güzel biliyorum demektir, böyle bir şey olmaz. Çünkü Allah Kur'an'ı dirilere indirmiş, oku demiş, oku, okuman lazım. Seni yaratan Rabbinin ismiyle okuman lazım. Hayati onunla yaşaman lazım her anda sana bir şey söylüyor, oyu yapman lazım. Eğer biri öldüyse, dünya hayatını tamamlamıştır. Artık herhangi bir şeyi kazanması ya da kaybetmesi söz konusu değildir. Hesap yerine gitmiştir artık. Artık o hesaba hesabı bekliyor, hesaba hazırlanıyor. Onun için, Kur'an'ı okuyup göndermek, hatim indirmek, Herhangi bir şekilde doğru değildir, ama Fatiha okuyabilir, dua edebilir, bir şeyi infak edip onun adına gönderebilir. Yoksa böyle hatim okuyunca sanki o kurtuluşa eler gibi anlamak doğru değildir. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izlenimiz. Babam anneme çok zulm diyor, hep ben dua ediyor. Ben artık kaldıramıyorum. Kin, nefret nedir bilmez iken psikolojim bozuldu. Psikolojimi bozdu. Ona karşı ben sakin olmak istiyorum ama olmuyor. Allah'a dua ediyorum ona karşı kin olmasın içimde. Ne yapmam lazım? Bana yardımcı olun hocam. Evet. Allah razı olsun. İşte ders olsun, örnek olsun, ibret olsun. Bak ne diyor? Kin nedir bilmezdim ama babam anneme zulmettiği için kin duymaya başlamış. Bunu kontrol edemiyor babasına karşı, öz babasına karşı, kim yapıyor? Elbette ki babasının zulmü yapıyor bunu. Onun için hanımına zulmedenler bilsin ki çocuklarını da kaybediyor. Yani birinin gönlündeki sevgiyi kaybettiğinde onu kaybetmişsin. Sen onun için öldün demektir. Öldün, sen bir ölüsün yani. Hatta bir de eğer kin duyup nefret ediyorsa bu bir felaket, bu dehşet. Evladımız bizden nefret ediyor. Kim duyuyor bizi? Bundan daha kötü bir şey var mıdır? Kim yapıyor bunu? Yapan zulmüyle, zulmünden dolayı bunu kazanmıştır. Evet. Allah kardeşimize yardım etsin. Yardımcı olsun. Ne olursa olsun. Güzel yapmaya çalışmak lazım. Allah için. Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Allah, Ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız? Hanginiz kazanırsınız? Hanginiz kaybedersiniz? Eğer Allah bizi bir anadan, bir babadan gönderdiyse biz onlarla beraber aynı zamanda imtihandayız. Çocuklarımızla da imtihandayız. Komşularımızla da imtihandayız. Her anda bir imtihan vardır. Bize de düşen sadece doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Buna beraber doğruyu, hakkı, güzelliği bir de ortaya koymaktır. Karşımızdakine de yardımcı olmamız gerekir. Yani zulme ne, öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Mazluma da yardım edin, zalime de yardım edin. Sahabe, yarasulullah. Mazluma yardım etmeyi biliyoruz, zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünden ali koyarak. Gücümüzün yettiği kadarıyla. Hiçbir şey yapar mı? Yapamıyor muyuz? Kardeşimizin bu söylediğini apaçık söylemesi gerekir. Evet, böyle yapmakla, annemize zulmetmekle bizi kendinden uzaklaştırıyor. Sevgini kaybediyoruz, sana olan sevgimiz kayboluyor. Buna beraber kine, nefrete dönüşüyor. Hatta kardeşlerin hep beraber söylemeleri lazım. En azından, yani babamızın bunu anlaması gerekir. Anladığında inşallah kendini toparlar. Öyle yapmaz. Yapmamaya çalışır. O da kendini kontrol etmeye çalışır. Allah zalimleri sevmez dedi. Zalimler Allah'ın sevgisini kaybediyor. Allah'ın sevgisini kaybedince kulların sevgisini de kaybediyor. Evradınkini de kaybediyor. Eşini de kaybediyor. Herkesin ikini kaybediyor. Allah kardeşimize yardımcı olsun. Buna beraber güzel yapmaya çalışalım. Bir de söylediğim gibi uyarıp ikat edelim. Herhangi bir şekilde. olabilecek şekilde. Sorun çıkmayacak şekilde yani. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Arif Sönmez kıyametin Kur'an'da yazılmadığını söylüyorlar. Bunun açıklamasını yaparsanız çok sevinirim hocam. Evet, Bu dinin bir kitabı var. Kur'an'dır. Ama biz onu okumadıkça anlamadıkça dinlemedikçe Anlamaya çalışmadıkça o bizim kitabımız olmaz. Yani birileri böyle söylüyor demekle olmaz. Kendimizi aracağız, okuyacağız. Ya da dinleyeceğiz. Kıyametin Kur'an'da yazılı olmadığını söyleyenler, evet, neye dayanarak onu söylüyor? İsim olarak onu söylüyor. Allah kıyamet gününe son saat diyor. Son saat. Son saat geldiğinde. Kıyamet İnsanların kıyama kalktığı gündür. Tekrar dirildiği gündür. Oysa ki biz kıyamet deyince bütün alemin yok oluşunu anlamışız, söylüyoruz. Öyle değil. Allah o yok oluşa son saat diyor. Varlığın son saati. Her şeyin yok olduğu, her şeyin değiştiği, öldüğü. Yani Allah Önce imtihan konumunu al dediği bütün aleme bir daha İsrafil Sura öfürünce bu sefer imtihan konumunu al. Yer başka bir yer olur, gök başka bir gök olur buyurdu Allah ayet-i kerimede. Yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlanır. Evet, o kıyamet koptu. O kıyamet koptu. Buna beraber kıyamet aynı zamanda diriliş. Ama o yok oluşa tekrar yok oluşa son saat Tekrar dirilişe Allah kıyamet diyor. Hem de yüzlerce ayet tekrar tekrar söylüyor Allah. Yoktur, var mıdır öyle? Onun için Allah'ın kelamını eğer okuyamıyorsak dinleyelim bari. Diğer TVde mesela günde üç sefer cüz okunuyor. Bir Arapça, bir sadece Türkçe ve alini okuyor. Bir cüz, bir de Türkçe, Arapça. Yani bir ay dinlediğimizde bu üç sefer hatim okumuş oluruz. Bunlardan birini dinlesek bir sefer hatim olmuş olur. Rabbimizi anlamış oluruz. Evet. Efendim İstanbul'dan Lutfiye selamun aleyküm. Hocamızı çok seviyoruz. Ona onu takip ediyoruz. Bize dua etsin lütfen. İnşallah beraber dua hanım Rabbimizi davet ediyoruz. Rabbimizin ikramını istiyoruz. Aşkını, muhabbetini istiyoruz. Rahmetini istiyoruz. Affini, mahfiletini istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerektiğini hep beraber anlamaya çalışıp gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Dua zaten böyledir. Allah hepimizi zatına layık avd eylesin inşallah. Resul, Resulüne tabi olanlardan eylesin inşallah. Efendim Faruk Şahin. Selamun Aleyküm hocam. Hocam hata işleyip ruhumuz perdelendiğinde tövbe edip perde kalkınca tekrar aynı hatayı işleyip devam etme sınırı veya kendimizi nasıl koruyabiliriz? Gönül perdeliyken dayanmak çok zor. Yardım edin hocam Allah kimseyi nefessiz bırakmasın Selametle inşallah. Perdeyi kul araya koyuyor. Evet bazen günahından dolayı bazen yanlış bir fikirden, yanlış bir düşünceden, yanlış bir bakıştan dolayı perdeyi araya koymuş oluyoruz. Bunun bir süresi var mıdır? Var. Ne kadar? Hayatının sonuna kadar. Son nefese kadar devam eder. Bundan kurtulmak için yapılması gereken şey nefsin tezkiye edilmesidir. Nefsin temizlenmesidir. Evet, nefsin tezkesini, temizlenmesini de Allah Resulüne vermiştir. Kıyamete kadar peygamber varisleri bunu yapar. Nasıl yapıyor? Elbette ki Allah'ın vahşiyle yapıyor. Kur'an ile yapıyor. İman gönüle indikçe aydınlanır o gönüldeki lekeler temizlenir. Onun için yapmamız gereken şey Rabbimize koşmaya çalışmaktır. Neyle? İyiliklerle, ibadetle, hayırla, zikirle, Rabbini tesbih ederek, tefekkür ederek, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederek, evet o nefsimizi temizlemeye çalışmamız gerekir. Elbette ki beraber. Yoksa kurtuluş mümkün olmaz buna beraber ne kadar yanlış yaparsak yapalım, o ne kadar tekrar edersek, mutlaka her defasında tövbe edip istiğfar ediyoruz. Bana yardım et ya Rabbi deyip yardım istiyoruz Rabbimizden. Evet. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm hocam. 10 seneden beridir kendimi hacca yazmışım ama bir türlü bana çıkmıyor. Bu durum beni çok üzüyor. Tombala gibi bir şey yapmışlar ve buna şans diyorlar. Dinimizce bu doğru bir uygulama mıdır? Evet. Buna şans demek doğru değildir. Buna kura çekmek demek daha doğrudur. Kura çekmek. Kura çekiyor zaten. İçlerden bir kısmı gidebiliyor, ötekileri yine kalıyor. Mutlaka uygulamada bir hata vardır elbette ki. Yani bu sene yazılan da üç sene önce yazılan aynı Kur'a'daysa burada bir yanlışlık var. Kur'an'ın daha farklı olması gerekir. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Hacı beklemek yerine Allah'ın emrini bir an önce yerine getirmek için ömre yapılması gerekir. Dolayısıyla Hac emri yerine getirilmiş olur. Eğer imkan olursa, hac da çıkarsa onu da gider. Yoksa onu beklemek doğru değildir. Onun bir an önce yapılması gerekir. Bunun için kardeşlerimize ömre yapmalarını söylüyoruz. Allah her şeyi gören ve bilendir. Efendim Eskişehir'den Süleyha baba da yatsı ezanı okunmadan kılıp bitirmek gerektiğini söylüyorlar. Bunun ne kadar doğru olduğunu öğrenmek istiyorum. Tamamen yanlış. Yatsı namazı imsaka kadar kılınır. İmsaka kadar. Desa böyle söylüyorlar demek. Böyle söyleme dini yoktur. Allah'ın dini vardır. Resulullah Efendimiz'in tatbikati vardır, bununla beraber onu öğretmesi vardır, göstermesi vardır. Evet öyle buyurdu, imsaka kadar. Her namaz gibidir. Yani öğle namazını ne zamana kadar kılabiliyoruz? İkindi vaktine kadar. Dolayısıyla o da öyledir. Yatı namazını da imsaka kadar, sabah namazının vakti girene kadar kılabiliyoruz. Ondan önce kılmamız gerekir tabi. Adana'dan Yahya Erdoğan, dünyanın malı için yuva yıkılır mı ve yıkanların alan huzurunda cezası nedir? Bunu yapanlar, ister dünya malı için olsun, ister başka bir şey için olsun, bunu yapanlar kesinlikle şeytana uymuş, şeytana tabi olmuş, şeytana arkadaş olmuşlardır. Şeytanın vazifesini yapıyorlardır. ceza tam bir cezadır. Allah yıkmayı değil, yapmayı emrediyor. Allah'a ters düştü demektir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz de annemin ayaklarının altı su gibi bir şey yürüyemiyor. silikon takmış. Çare olmuyor. Annem için dua eder misiniz? Ellerinizden öper. Oğlum için de dua eder misiniz hocam? Allah razı olsun sizden hocam. Allah razı olsun. Allah şifa versin inşallah. Et söyledim biraz önce. Her hastalığın mutlaka manevi bir karşılığı vardır. Allah mutlaka bir ikramda bulunur. Bize düşen sabretmektir. Allah şifayı verir inşallah. Evet. Efendim Can isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Ben neredeyim? Boğuluyorum. Pislikte. Bana yardım et hocam. Razim kapında kıtmir olayla bana yardım et hocam. Evet. Birine dua edebilmek için önce onun kendine dua etmesi gerekir. Sonra bizim onun duasına amin dememiz gerekir. Bizim ona dua etmemiz duasına amin dememizdir. Eğer biri bir yerde batağa battığını biliyorsa, bu durumda oradan çıkması gerekir. Çıkması gerekir ki yardım görsün. Çıkmak için çırpınması gerekir ki yardım görsün. Evet, yardımı yapacağız inşallah. Efendim, diğer bakıdan bir izleyicimiz... Merhabalar. Ben 31 yaşındayım. Benim evlilik konusunda hiç şansım yok. Bana bana kim söylüyor ya da onlar vazgeçiyor ya da ben vazgeçiyorum. Annem kaderin kapalı deyip hoca hocaya gidip açacağım diyor. Ben de böyle bir şeye inanmıyorum. Böyle bir şey var mı? Varsa hangi duayı edeyim kendime? Ellerinizden öperim hocam. Evet. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bunu söyleyenler, hocaya, hoca yani böyle nuska yapar, şey yapar, dua şey yapar, kader açılır diye bir şey olur mu? Bunu söyleyen, bunu yapan, hatta bunu yaptıran da kadere iman etmemiş demektir. Allah'ın kulları için bir takdir vardır. Yani Allah bir takdir yapmış, hoca yapıp onu açıyor. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Takdirin bir kısmı kula ait, bir kısmı Allah'a aittir genel olan ana takdir Allah'a aittir. Bir de kullarına aynı şekilde takdir etme hakkı imkânı vermiştir. Kazandıkları kendi elleriyle, kendi iradesiyle, tercihiyle olsun diyedir bu. Evet, ses konusu evlilikse Allah mutlaka bir takdir yapmıştır. Bununla beraber kura bir de takdir hakkı vermiştir. Tercihi yap demiştir yani. Eğer tercihi yap, Demeseydi, evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, biriyle evlenirken ya marından dolayı, ya güzelliğinden dolayı, ya mevkisinden dolayı, aşiretinden dolayı ya da güzel aklakından dolayı evlenirsin, sen sonuncusunu seç, ahlaki güzel olanı tercih et dedi. Eğer aklakı güzelse, evet güzel ahlak Allah'ın isimlerinin tecellisi demektir. Hem... Dünyada hem ahirette beraber olursun, beraber kazanırsın. Yoksa ahirette yürürken, cennete yürümeye çalışırken ayağına bağ olur, sıkıntı olur, sorun olur. Eğer tercihi yapma imkanı varsa bu durumda terciheni yap dedi, sen tercih et dedi. Evet onun için bizim tercih yapmamız gerekir. Yoksa böyle baz diye bir şey söz konusu değildir hiç kimse için. İnşallah öyle bir kısmet çıkar. Kardeşimiz evlenir dönür inşallah. Evet. Efendim Mardin'den bir izleyicimiz. Eşimin hayatına bir kadın girdi. Kadının beş çocukları var. O kadın bana ve çocuklarıma muska yaptı. Çocuklarım benden soğudu. Eşim de gözümde, eşimin gözünde kapkara oldum. Bana bakmıyor. O kadına da köle olmuş. Bu durumda ne yapmam lazım? Bakış yanlış bakıştır. Nusra yaptı, ben gözünde karardım. Bir de çocuklarımın gözünde karardım. Bu yanlış bir bakış, yanlış bir düşünce. Önce hatayı kendimizde aramamız lazım. Nerede yanlış yaptım? Yanlışım nerede deyip anlamaya çalışması gerekir. Onu düzeltmeye çalışması gerekir. Hadi eşi için öyle söyledi. Peki çocukların gözünde nasıl kararıyor? Mutlaka bir yanlış yapıyor, mutlaka sorun çıkarıyor. Herkese sıkıntı veriyor ki gözünde kararıyor. Oysaki böyle bir durumda yapılması gereken şey nedir? Güzel yapmaktır, güzel. Sen kadınlığını yap, güzel yapmaya çalış. Bununla beraber çocukların da yanında olur. Sonra eşin döner dolaşır yine gelir. Yapılması gereken şey, güzel yapmaktır. Nerede yanlış yaptığını bilmektir. Çocuklarına sıkıntı vermemektir. Sıkıntı verirsen onları kaybedersin. Söyledim, sevgisini kaybedince, kaybediyorsun, ne diyor? Gözünde kararıyor. Yani bir anne çocuğunun gözünde nasıl kararabilir? Bir başkası bunu yapabilir mi? Hayır, ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Kendini toparlaması gerekir. Efendim Sıdık'a kavak Eskişehir'den eşim ve çocuklarım namaz kılmıyor. Bunun için sizden dua istiyorum demiş. Allah hepimize namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi, infak etmeyi, Rabbini zikretmeyi, Rabbine kul olmayı ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Söyledim biraz önce. Bir kul kendisi için dua edecek ki öteki ona dua ederken onun duasına amin demiş olsun. Bu dua makbul bir dua olmuş olsun. Yoksa biri istemiyor, sen, ben istiyorum de. Kesinlikle Allah böyle bir duayı kabul etmez. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Sen sevdiklerine hidayet edici değilsin, hidayet verici değilsin. Kulun beni tercih edecek. O beni tercih etmezse, senin duan da ben onu tercih etmem. Çünkü ona tercih etme hakkı vermişim. Bana, ister bana kul ol, ister şeytana kul ol, nefsine kul ol, dünyaya kul ol diye tercih hakkı vermiş. Beni tercih etmeyeni ben tercih etmem diyor. Başkasının söylemesiyle onu tercih etmez. Hiç kimse Allah'a, hiç kimse Kuruna Allah'tan daha yakın değildir. Hiç kimse gurunu Allah'tan daha çok sevemez. Ne anası, ne babası, ne kardeşi, ne de başkası. Evet, duamızı yapacağız. Sadece dilimizde değil, bir de böyle öğretip, anlatıp yardımcı olmaya çalışmamız gerekir. Bizim şu anda yaptığımız şey odur. Rabbimizi anlayalım, Rabbimizi tanıyalım, Rabbimizin bize yakınlığını anlayalım, bize olan sevgisini anlayalım, ona dönelim diyedir zaten. Dua böyle yapılır zaten. Dua bu. Yoksa ya Rabbi böyle yap. Ne diyecek? Sana ne? O benim kurum. Sen sana düşeni yap. O bilmiyorsa öğret. Anlamamışsa anlat. Eğer sevemediyse kendi gönlünden o sevgiyi ikram et. Allah için sev. Sevince ikram ediyorsun. Kulluğun güzelliğini, Allah'a kul olmanın güzelliğini senin üzerinde görsün. Ben de böyle olmak istiyorum desin. Ona böyle yardım ediyorsun. Böyle dua ediyorsun. Sadece dilinle değil, dilinle, halinle, tavrınla her halinde ona dua etmiş oluyor, yardım etmiş oluyoruz. Evet. Efendim İstanbul'dan zana namazı kılmayan bir evde, namaz kılınmayan bir evde o ev ne olur? Namazı kılan, sonra bırakan ve hiç kılmamış, kılmayan bir midir? Allah sen razı olsun. Allah razı olsun. İşi sadece böyle namaza bağlamak doğru değildir. Nice insanlar var ki namaz kılarlar Allah'ın beyan ettiği gibi dini yalanlıyor. Böyle birinin namazından ne çıkar? Öyle buyurdu. Dini yaranlayanları gördün mü? Eretellezi yükezibü biddin. Bezalikellezi yede ol yetin. Evet. Dini yaranlayanlar namazla kılıyor, ibadet de yapıyor ama yetimi, kimsesi olmayanı kendisine muhtaç olanı itip kalkıyor. Yedirmiyor, doyurmuyor, doyurmaya davet etmiyor. Ciddiye diyor. Yani insan olmamış. Namazı onu insan yapmamış. Yanlıştan Ali koymamış. buna beraber fakirlere ikramı etmiyor. Yardımcı olmuyor. Küçümsüyor. Basite alıyor. Evet. Namaz iman değildir, din değildir. Önce iman. Evet, iman etti mi? Zaten. Rabbini seviyor, zaten Rabbinin huzuruna çıkmak istiyor, namazı kılacak. Namazı hiç kılmayanla kılıp bırakan biri olur mu? Elbette ki biri olmaz. Namazı kılan bir seferi bile kılmış olsa bir sefer Rabbine secde etmiş demektir. Davetine icabet etmiş demektir. Bir değildir. Evet, eğer Bazen, bu tembellikten kaynaklanabilir, imandan değil, tembellikten kaynaklanabilir. Ne yapması gerekir? Böyle 10 gün, 20 gün, bir ay böyle peş peşe yapmaya çalıştığında, o ondan meleke haline, güç, kuvvet haline gelir ve onu yapar. Eğer yapamıyorsak, yapmamız gereken şey, diyelim ki bir vakit olsun, onu sürekli kılmaya çalışalım, tek vakit. Bir vakit kılamıyoruz, bir vakit kılalım. Ama o bir vakti mutlaka kılmaya çalışalım. Bizim için en uygun vakit hangisiyse o. Sonra ona alışır. O bir vakte alışır. Kılamamazlık edemez, alışmış. Ondan meleke haline gelmiş. <gülüyor> Sonra ona bir vakit daha ilave etsin. En kolay hangisiyse. Sonra ona alışır. Sonra bir de bakarsın ki evet, öbürlerini de kılar, tamamlar. Onda güç ve kuvvet olur. Yusuf bazen mesela şeytan hile yapıyor. Sen diyor namaz kıldın ama diyorsun, sen sabah namazına kalkmadın. O zaman diyor neye kılıyorsun? <gülüyor> Bu yanlış. Bir vakit kılmışsa o bir vakit bir vakittir. Yani Allah'ın emrine davetine hiç icabet etmeyen nasıldır? Beş davetten birine ikisine icabet eden nasıldır? Arada nasıl bir fark vardır? Öteki davete icabet ediyor. Bir seferde olsa ev diyor. Ciddiye almış. Yapmaya çalışıyor. Evet. ikisi birbirinden hem ibadet itibariyle hem iman itibariyle birbirlerinden farklıdırlar. Evet. Efendim Gaziantep'ten bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Ben secdedeyken Peygamberimizin önünde diz çökmüştüm. Peygamberimizin Başımı öptüğünü gördüm, sonra nefesim kesildi, yolculuğa devam edemedim Acaba neden? Ey Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüyse, başını öptüyse ona yakınlığını gösterir. Doğru yaptığını gösterir. Secdedeki hali doğru ve güzelmiş. Yolculuğa devam edemedim, öyle gerekmiş. O kadarmış. Görmesi gereken şey o kadardır daha sonra daha farklı olur inşallah. Evet. Efendim Sakarya'dan yaren nafile namazı var mıdır? Nafile demek Arapçada diğerleri demektir aslında. Diğerleri. Sünnet demek Resulullah Efendimiz'in yaptığı demektir. Evet, farz namazı dışındaki bütün namazlar nafile sınıfına girer. Diğerleri yani. Evet, elbette ki vardır. Resulullah Efendimiz kılmıştır. Bununla beraber beş vakite, beş vakitte ilave etmiştir. Bir işrak namazı vardır, güneş doğduktan sonra. Bir duha namazı vardır, biraz daha öğleye doğru yaklaşırken. Bir evabi namazı vardır, hemen akşam namazından sonra, yası namazından sonra. Mesela e, hanefiler, Vitir namazı kılıyor, o da gece namazı demektir. Bir de gece namazı vardır, teheccüd namazı vardır. Bunlar, Müminler için, Resul Efendimiz için teheccüd, farz. Diğer Müminler için sünnettir, nafiledir yani. Nafile demek, diğerleri demektir. Nasıl ki, farz olan oruç varsa, Ramazan ayı dışında oruç tuttuğumuzda, o da nafile oruç olur. Sünnet orucu olur. Nafile diğeri yani. Yoksa nafile boş demek değildir. Türkçe'deki kelime manası itibariyle farzın dışındaki diğerleri. Evet. Efendim Gaziantep'ten bir izleyenimiz. Hocam ben daha önce hak yolu buldum. Sonra tat alamadım. Ama sanki içimde biri var gibi hissettim. Korkuyordum. Şimdi kaybettim bu aşkı. Ne yapmam lazım? Dua edin lütfen. Evet, kardeşimiz doğru yolu buldum diyor. Doğru yolu bulan ona sarılır. Onu bırakmaz. İçimde biri var derken nasıl biri? İki türlü biri olabilir. Aşkla, muhabbetle Rabbini isteyen biri olabilir. Allah deyip kendinden geçen biri olabilir. Rabbini isteyen biri olabilir. Bu durumda ne olmuştur? Gönlünün üzerindeki perde aralanmış, ruh bir adım öne gelmiş demektir. Ruhun hali tecelli ediyor demektir. Yok içimde sanki biri vardı, boş konuşan biri ise ve söse veren biri ise, böyle sıkıntı veren biri ise bu durumda gönlü şeytana açılmış, şeytan oradan konuşuyor demektir. Eğer o aşk olsaydı, muhabbet olsaydı, doğru yolu olsaydı onu bırakmazdı. Rabbini bırakıp ters tarafa gidemezdi, dönemezdi. Ne yapması gerekir? Doğru yapması gerekir. Bir, sırat i müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmaya çalışması gerekir. Onlarla beraber Rabbine yürüyüp koşması gerekir. Evet. Efendim Ankara'dan Mehmet Yılmaz namaz kıldığımızda herhangi bir namazı bir rekat fazla kılarsak bir sorun olur mu? Herhangi bir sorun olmaz. Bir rekati fazla kıldık ve onun farkına vardıysak bu durumda yapmamız gereken sehiv secdesidir. İki secde daha yapar selam verir. İki secde daha yapar tekrar oturur. Bir daha selam veririz. Namaz. iki rekatlık bir namazı da kardeşimizin biraz önce sorduğu gibi nafile kılmış oluruz. Yani farzın dışında iki reket ayrıca namaz kılmış oluruz. Öyle selam versek bir şey olur mu? Gene bir şey olmaz. Herhangi bir sorun olmaz. Efendim İstanbul'dan Rukiye kısa sürelerin yerine dua hükmünde olan ayetleri okuyabilir miyim? Elbette ki. İsterse kısa süreler okur, isterse dua hükmündeki ayetleri okuyabilir veya herhangi bir sureyi ikiye böler, üçe böler, beşe böler. Öyle de bir bölümünü okuyabilir. Ee, nasıl isterse öyle yapar. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Fatiha'sız namaz olmaz. Fatiha'nın olması gerekir, gerisini isterse sure okur, isterse kısa, ister uzun sure okur, isterse surenin bir bölümünü okur, isterse kardeşlerimizin söylediği gibi dua ayetlerini okuyabilir. Efendim İbrahim Yaprak Diyarbakır'dan. Selamünaleyküm efendim. Allah ikram etti. Bu yolu sizinle yürüyoruz. Ne kadar şükür, ne kadar teşekkür etsek sizin için hakkınızı ödeyemeyiz. Allah siz başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ve sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Bütün haklar Allah'a aittir. Bütün ikramlar O'ndandır. Dolayısıyla eğer biri bizimle beraber Allah'a yürüdüyse, Allah'a yakın olduysa, yakınlığını kazandıysa, Allah'ın sevgisini kazandıysa, bu durumda emekimiz yerini bulmuştur. Hakkımızı da fazlasıyla ödemiş demektir. O kazandıysa biz de kazandık. Dolayısıyla herhangi bir hak söz konusu değil, tam tersine birbirimize teşekkür borçlu olmuş olur, birbirimize teşekkür ederiz. Biz de kazanan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da kazandık için teşekkür ediyor. Beraber kulluğumuzu yaptık. Beraber kazandık. Hamdolsun. Evet. Efendim Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. Selam, ben hocamızı selamlarım. Benim için dua etsin. Allah'a yakın kul olun. Ama nece edeyim ki o mekana çıkayım. Bununla beraber Allah'a yakın kul olmak için ne yapmalıyım? Hangi ibadetleri etmeliyim? Evet. Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'a yakın bir kul olmak için ne yapmalıyım? Hangi ibadetleri yapmalıyım diye soruyor kardeşimiz. Allah ait kerimede mukarrabun dedi. Allah'a yakın olanlar kimdir Allah'a yakın olanlar? Onu da Allah beyan ediyor. Mukarrebun hayırda yarışanlardır dedi. Hayırda yarışanlar mukarrebundur. Hangi hayır olursa olsun ben bunu yapayım deyip Allah'a yakın olmak için, rızasını kazanmak için, sevgisini kazanmak için o hayra koşuyor. O hayrı yapmak için yarışıyor. Evet, hayırda Koşanlar, yarışanlar. Allah'a yakın olmak istiyorsak böyle yapmamız gerekir. Bir de bunun başka bir hali daha var tabi. O tek başına kurtarmayabilir. Bir de gönül hali vardır. O zahiri bir de gönül hali vardır. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuştu. Ya Ali sen Allah'a en yakınlardan, mukarebundan olmak istiyor musun? Evet ya Resulullah deyince evet öyle buyurdu. Öyleyse sana gelmeyene git, sana vermeyene ver, seni sevmeyeni sev. Sana kötülük yapana sen affet ve iyilik yap. Eğer böyle yaparsan, Allah için bunu böyle yaparsan, Allah'a en yakınlardan olursun. Evet, Allah'a yakın olmak için böyle yapmak gerekir. Senin için her şeyi yaparım. Her türlü sıkıntıyı yutarım. Rızanı kazanmak için her imkanı değerlendirir, Gereğini yapmaya çalışırım. Bana gelmeyene giderim. Vermeyene veririm. Beni sevmeyeni senin için severim. Senin kulun ya, senin için severim. Yardım ederim, gerekeni yaparım. Herhangi bir şekilde bana sıkıntı vermiş olsa bile ben tersini yaparım. Sen böyle seviyorsun ya. Ben senin beni sevmeni istiyor, sevgini istiyor. Sen böyle seviyorsan ben nefsime taviz vermeksizin bunu yaparım. Evet, deyip gereğini yaptığımızda o yakınlığı kazanırız. Yakınlık yolunu Allah bize gösterir. Ve ikram eder onu. Efendim bu andan güler. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm. Sizi takip ediyoruz. Size bir sorum olacak. Babam sürekli Ramazan'da oruçlu oruçlu ağzını bozuyor ve evlatlarıyla tatlı dille konuşmuyor. Bir hata yapsa sinirini, hırsını bizden çıkarıyor. Günahı var mı? Ve biz sekiz kardeşiz. Hiç geleceğe dair hayatımızı düşünmüyor. Evet. Eğer biri oruç tutup etrafına böyle sıkıntı veriyorsa, söylüyoruz, yani aç kalmanın bir manası yoktur. Oruç, aç kalmak demek değildir. Oruç, nefsini kontrol etmektir. Nefsine hükmetmektir. Nefsine hakim olmaktır. Eğer biri kendine hakim olmuyorsa, oruç tutmamıştır. Sadece aç kalmıştır, nefsi biraz daha azmış demektir. Onun için oruca niyet ederken söylememiz gereken şey neydi? Seni nefsimin arzularından, isteklerinden daha çok seviyorum. Sen yeme içme dedin, ben de imsaktan iftara kadar yemiyor ve içmiyorum. Çünkü seni arzularımdan, isteklerimden daha çok seviyorum böyle niyet edilmediyse ve bu yapılmadıysa bu durumda o oruç tutmamıştır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Öyle insanlar var ki namaz kılarlar, onlara sadece yorgunluk kar kalır, oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Sadece aç kalmıştır yani. Oruç tutmamıştır. Tutarsa ne olur? Tutarsa Allah'ın sevgisini kazanır. Seni seviyorum ya Rabbi demiştir. Seni arzularımdan, isteklerimden, yemekten, içmekten, nefsimin arzusuna uymaktan daha çok seviyorum ve tutuyorum kendimi. Bir de eğer en yakın merhamet etmesi, sevmesi, sevgisini göstermesi gereken çocuklarına kızıyorsa oruç tutmuş diye. Tutma. Ne tutuyorsun? Tutma daha iyidir. Yani senin zararın kasacından çok fazladır. Kıyaslanmayacak şekildedir. Bir gönül kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. O gönül, o Allah'ın evi. Yani sen oruç tutuyorum, sevap kazanıyorum e çocuğa ne olacak peki? Kalbini kırdın, gönlünü kırdın. Eğer bir de oruçluysa sen bunun hesabını veremezsin. Hiç böyle, böyle yapanlar hiç oruç tutmasın. Yani başkasına eğer biri kızıyorsa, Böyle zülm ediyor, haksızlık ediyorsa oruç tutmasın, tutmasın kendini ateşe atmasın. Zaten tutuğu oruç değildir. Allah böyle bir orucu kabul etmez. Oruç kendini kontrol etmektir, kendine hakim olmaktır. Kızınca birini kırıyorsa o kendine hakim olmamış, şeytan ona hakim olmuş. Şeytan ona hakimce, şeytan zaten oruç tutmaz. Böyle yanlış. Efendim bir izleyenimiz selamünaleyküm Aleyküm Sorum vardı Ben yıllardır psikolojik hasta biriyim Takıntı, depres depresyon Vesaire Bunun yanında çok sorunlarla geldim Bu yaşa 28 yaşındayım Bir sürü Bir sürü musibetler Çocuklarım bana çok eziyet veriyor Gücüm kalmadı ne yapayım Sadece Allah'a Tevkül etmemiz lazım Sadece kendimizi Rabbimize emanet etmemiz lazım. Benim senden başka öylim yoktur ya Rabbi. Benim velim sens, dostum sens. Beni seven sens. Sevdiğim sens deyip ona sığınmak lazım. Rabbimize sığınmamız lazım. Öyle etrafımızdan, çocuklarımızdan, başkalarından bir şey beklemek doğru değildir. Bekledikçe üzülürüz. Bu bir rahmettir. Allah kendine davet ediyor. Bana dön diyor. Benimle ol diyor. Bırak gerisini. Bırakırsa kazandırız. Kurtuluruz. Nefsimizden kurtuluruz. Şeytandan kurtuluruz. Başkalarından bir şey beklemekten kurtuluruz. Her şeyi Allah'tan bekleriz. Biz onu severiz. O bizi sever. O bizim. Hayatımızın, dünyamızın da, ahiretimizin de hesabını yapar. Eğer böyle bir de psikolojik sorunlar yaşıyorsak, bunlar nefsani sorunlardır. Sorun nerede? Sorun. Sırat-ı müstakimi bulamayıp, Rabbimize dönüp, Rabbimize doğru yol alamayışımızdan kaynaklanıyor. İnşallah bunu yaparsak, Rabbimize dönersek, onun yolunda yürümeye çalışırsak, göreceğiz, her şey değişir, her şey başka olur. Biraz zahmetli olur. Biraz sıkıntı yaşarız ama sonra yavaş yavaş güneş doğar gibi karanlıktan kurtulur. Gönlümüz aydınlanır inşallah. Evet. Efendim Hatay'dan Beyzanur. Selamünaleyküm efendim. Kim bilir hangi alemlerden geldin? Kim bilir neler yaşadın da bu denli sessizsin. Bir konuşsan, keşke konuşsan, anlasan beni de al ne olur götür. Geldiğin yerleri göster. Sadece bir kez bakayım. Belki mutlu olurum, anlarım. Kim bilir yaşamasam da, kim bilir yaşamasam da belki. Kül olurum, kim bilir bir kez bakayım. Söz yanında olmasam, olsam da söz yanında olsam da o da yeter. Sen bak ben de hiç bakmayayım. Yoksa dayanacak gibi bir Dayanacak gibi değil hiçbir şey gözüm. Dayanacak gibi değil hiçbir şey gözüm. Bir yerlere bakmak istemiyorum ki çok mutsuzum. Çok mutsuz bir şey baksam da anlamıyorum, hissedemiyorum. Al götür. Bilip de yaşamamak çok acıymış. İnsana bir konuşsan, anlatsan sessiz kalma ne olur? Anlat. Anlat da dolsun kalbim. Kendimi bulurum. Anlat da belki bendeki sen olurum kendim olurum, hiç olurum. Sen nasıl istersen öyle olsun. İster götür, ister yak. Evet. Kardeşimiz içini çok güzel dökmüş. Zaten bizim işimiz kuli Allah'a taşımaktır. Kuli Allah'ı Allah'ın kuruna sevdirmektir. Allah'ı kuğruna tanıtıp sevdirmektir. Bununla beraber o sevdikçe ona koşmaya başlar. Koşarken onunla beraber koşmaktır. Herkesin bilmesi gerekir ki Rabbimiz bizi kendine davet ediyor. Gel diyor yani gel. Öyle buyurmuştu ayet-i de Kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu şart yalnız. Benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Bana benimle iman etsinler. Ve yu'minu bi' Bana benimle iman etsinler. Yani kendini benden bağımsız bir varlık olarak görmesin. Benimle var. Bütün varlığı benimle var. Bununla beraber ben kendimden ona hayat vermişim. Benimle diridir. Varlıkta tutan benim, rızkını veren benim, imtihana tabi tutan benim, kendine çeken benim, gönlünü her anda vahyeden benim diyor. Ona onunla iman etmek böyledir. Böyle olunca ne olur? Ben de onun davetine icabet ederim. Hangi davetine? Kul, Rabbini isteyince, sevince, neyi ister? Onunla olmayı ister. Sohbetini onunla yapmayı ister. Bununla beraber onun cemarını şahit olmak ister. Bu onun hakkı, bu kulun hakkıdır. Allah hiç kimseden bunu esirgemez. Yalnız bunun gereği var. Gereğini yapmak gerekir. Ona onunla iman etmek gerekir. Zaten davetimiz de bunadır. Ona, Onunla iman edelim. Uzaktan değil, yakın, birebir beraber. O size şah damarınızdan daha yakındır. Şah damarı demek insanın özü demek, can damarı demek aslında onun hakikati. Hakikatte ondaki benim. Ben tecelli etmişim onda. Ona ben tecelli ediyorum demektir bu. Evet, Allah kendine davet ediyor. Gönül Allah'ın evidir. Buna beraber insanda hidikat gök bir de arş vardır. Allah o gönüle fuat diyor. Fuat. Allah oraya tecelli ediyor. Allah'ın cemalini kendi gönlündeki fuattan müşahade ediyor. Şahit oluyor. Oraya varmak gerekir. Oraya davet ediyoruz. Eğer biri Allah'a döner, Allah'a yürümeye, koşmaya başlarsa, yaklaştıkça Rabbine gönlü evet, genişler, O'nun aşkıyla, O'nun muhabbetiyle genişler. Genişledikçe daha fazla ister. O istedikçe Allah verir. Allah onu o aşkla, o muhabbetle kendine çekiyor. Allah'ın ipi darılmış, tutulmuş ipe ve Allah onu çekiyor. Yaklaştıkça yanar, yanıyor. Yaklaştıkça kendinden kurtuluyor. Varlığından, hepsinden kurtuluyor. Dünyadan kurtuluyor. Rabbim Allah'tır der. Öyle ki Rabbinden başka bir tarafa bakamaz olur. İsteyemez olur bir şeyi. Evet, her şeyi, canını, kurban edebilecek vasıftadır artık. Rabbini seçmiş, Rabbini tercih etmiş, Rabbi de onu seçti. O da onu tercih etti. Ona kulum, abdım diyor ona. Aşığım diyor yani. Evet. Allah'ın muradı böyle gerçekleşir. Abdım deyince gerçekleşir. Çünkü insanı kendisine abd olsun diye yaratmış. Aşık olsun diye yaratmış. Maşruku için her şeyi yapabilecek seviyedeki bir kul istiyor Allah. Yoksa gerisi taklit olur. Elbette ki davet ediyorsak geldiğimiz yere davet ediyoruz. Yoksa nasıl davet edebiliriz? Kimi davet edebiliriz? Onun için bizimle Yürüyenler, yürümeyi kabul edenler, bizimle gelenler eğer Allah'a yakınlığı kazanmazsa, dostluğu kazanmazsa, Allah'ın cevabını kazanmazsa, Allah'a aşık olmazsa, kıyamet günü hesabını bize sorsun diyoruz. Daveti böyle söylüyoruz. Bunu yaparken, söylerken kendi adımıza mı söylüyoruz? Haşa. Onun adına söylüyoruz. O eğer böyle diledi, böyle yaptıysa, böyle emrettiyse onun adına söylüyoruz. Yoksa biri kendi kendine bunu söylerse kafir olur, müşrik olur. Böyle bir hali yoksa, o kazanmamışsa, böyle bir emir verilmemişse ona söylerse kafir olur, müşrik olur. Allah'a iftira atmış olur, kendine iftira atmış olur. İnsanları yoldan arı koymuş olur. Evet, onun için gel diyoruz. Rabbini isteyen buyursun. Rabbini tercih eden buyursun. Rabbini tercih etmek isteyen buyursun. Yapamıyorum diyorsa tercih etmek için buyursun. Evet. Sadece yapmamız gereken şey Rabbimize dönüp seni istiyorum, seni seviyorum, seni tercih ediyorum demektir diyebilmektir mesela. Bunu yapan yolu yürür. Evet de ki Rabbim sırat-ı üzeredir. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Rabbine varan yolu tutunca sırat müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla sıratel leziyrene am buyurduğu kullarla beraber olunca Rabbine varır, vasıl olur. Evet. Kardeşimize selam olsun. Efendim bir mesajla efendim bizden olursa efendim. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal Ey aşk ne ettin bana fırtına öncesi sessizlikteyim. Her an seninle ama çare bir sensizlikteyim. Ben bile kendimi hiç böyle görmedim. Yalansa kopsun can damarım. Dışarıda ezan okunur aziz Allah. Ben aşktan zelilim, malikim Allah. Dayan yüreğim dayan, la tahzen. Başıma düşen, başıma düşene elhamdülillah. Payıma düşene elhamdülillah. Hamdolsun. Başımıza düşen, payımıza düşen aşk olsun, muhabbet olsun, iman olsun. Bu alemde insanın kazanabileceği başka bir şey yok. Her neyi kazanıyorsa, aşktan, muhabbetten, imandan dolayı kazanıyor. İnsan, abdolsun, aşık olsun diye yaratılmış. Abdolanlar, aşık olanlar, maşukuni kazanır. Herkes maşuki peşinde koşar. Maşuki Allah olanlar onu mutlaka ona vasıl olur. Onun sevgisini, aşkını kazanır. Allah'ın ona abdım demesine hak kazanır. Velim demesine hak kazanır. Seni seviyorum demesine hak kazanır. Ama başka şeyler peşinde koşanlar evleri de, günülleri de boş kalır ve kaybederler. Allah hepimizi aşkı, muhabbeti, abdiyeti, kulluk, imanı kazananlardan eylesin. Rabbini her şeye tercih edip her şeyini, varlığını, canını, nefsini kurban edenlerden eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, salsının, sıfatının, güzelliğinin tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun inşallah. Ramazan ayı bütün kardeşlerimize, müminlere, Müslümanlara rahmet olsun, mahfiyat olsun. Nefsinden, şeytandan, cehennemden kurtuluşa, busile olsun inşallah. Kardeşlerimize, muhabbetlerimize artık her şey için teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, bazen birkaç soruya birden cevap aradık Efendimiz'den. Soramadığımız sorularınız için de özür dileriz. İnşallah bir sonraki hafta sormaya devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize amel et efendim.